Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programı ile karşınızdayız. En son programımızda mezhepler konusunu işlemeye başlamıştık. Ve mezhebin, dinimizin belli tarihi süreçlerinde oluşmuş yeni yorumlar, yeni görüşler ve birbirinden farklı... Değerlendirmeler etrafında meydana gelen fikri kümeleşmeler ve bu kümeleşmelerin ortaya koyduğu ilmi birikime mezhep adını vermiştik. Bir anlamda hani günümüzün tabiriyle ekolleşmelere, ekollere mezhep adını vermiştik. Ve bunlara da iki kısmı ayırmıştık. Bir inanç alanında meydana gelen mezhepler ki bunlara fırka deniliyor, başka bazı adları da var. Bir de amelle ilgili yani ibadetlerimizle, helal haramlarla, sosyal ve hukuki ilişkilerle ilgili konularda ortaya çıkan görüş ayrılıkları, yorumlar ve bunlar etrafında oluşan e, ekoller vardı. Bunlara da fıkhi mezhepler adını vermiştik. E, bu bağlamda önce e, bu mezheplerin e, niçin meydana geldiğini bunların bir arka planına kısaca değinmiştik. Ee, ve e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe döneminde mezhep vakasının olmadığını ama daha sonra ilerleyen dönemlerde gerek siyasi nedenlerle ve bu siyasi nedenlerin fikri ve itikadi inanca, e, inançla ilgili görüş ayrılıklarına dönüşmesiyle gerekse e, fıkhi alanda yani ameli alanda dini metinlerimiz üzerinde ya da yeni meseleler üzerindeki iştihat farklılıkları, bakış açısı farklılıkları, metot ve yöntem farklılıklarından dolayı bir takım kümeleşmelerin meydana geldiğini görmüştük ve Irak ve Hicaz merkezli oluşumlar olmuştu. Daha sonra müştehit imamlar dediğimiz yani Abbasi Emevi Devleti'nin sonu ve Abbasi Devleti'nin başlamasıyla birlikte bunların daha somutlaştığını ve isimlerle belli isimlerle anılan mezheplere, ekollere dönüştüğünü söylemiştik. Bu bağlamda da ee, mezhepleşmenin caiz olup olmadığını sormuş ve Hz. Peygamber'in 72 sayesinde 72 fırka hadisine atıf yapmıştık. Prensip olarak fırkalara ayrılmanın toplumun bölmeye, İslam toplumunu bölmeye, parçalamaya yol açan ayrışmaların caiz olmadığını Hazreti Peygamber'in ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını ve bundan bir tanesinin kurtuluşa ereceğini ve bu da bunun da kendisinin ve ashabının yolundan gidenlerin olduğunu belirtmiştik. İşte buna dayanarak kendisinin ve ashabının yolundan gidenler o ana damarı ana kitleyi oluşturan gruba ehli sünnet adını vermiştik bunun karşısında da işte bir grubun diğer 72 fırkanın ateşte olacağını bu hadis bildirildiği için ehli sünnet uleması bu ehli sünnet çizgisinin dışında olan bu ana yoldan ana eksenden ayrılan grupları da bidat ehli olarak kabul etmişlerdi Şimdi Ehli Sünnet grubunda üç tane itikadi mezhebin olduğunu, meydana geldiğini görmüştük. İlk önce Selefiye mezhebi vardı. Daha sonra Eş'ari mezhebi, daha sonra da Maturiye mezhebi ortaya çıkmıştı ve kısaca bunlardan bahsetmiştik. Bu Ehli Bid'at grupta yer alanlar ise Ehli Bid'at dediğimiz aslında bid'at kelimesi yeni bir şey, yeni bir şey ortaya koymak mevcut şeyden farklı bir yöne evrilmek gibi anlamlara geliyor. Yani bu ehli sünnetin ana damarından ayrıldıkları için bir tür yani ana yoldan ayrılmışlar anlamında bunlara ehli Bidat adı verilmiştir. Bunları da bizim ehli sünnet ulemamız iki gruba ayrılıyor, ayırıyorlar. Bir İslam'ın genel çerçevesi, genel dairesi içerisinde olanlar, bir de bu dairenin dışında kabul edilenler. Bu dairenin dışında kabul edilenlere işte gulaat diyoruz ya yani da galiye diyoruz. batiniye iğneye bir takım işte batıni fırkalar bunlar çok tarihimizde çok vardır onlara şimdi girmiyoruz. Ehli e, İslam'ın genel e, dairesi çerçevesi içerisinde olmakla beraber... Ehli sünnetin dışında kabul edilen bazı mezhepler ise, itikadi mezhepler ise birincisi Şia e, grubudur. Şia'nın kendi içerisinde de birden fazla grupları vardır. Günümüze intikal eden bunlar üç tanedir. Yani birisi işte e, Caferiye ki buna aynı zamanda imamiye denir. Aynı zamanda 12 imam e, görüşü itikadı çerçevesinde e, dini esaslarını kurguladıkları için bunlara İsna Aşeriye e, ismi de verilir. Yani günümüzde İran'da ve Orta Doğu'nun pek çok yerinde, dünyanın pek çok yerinde yaygın olan e, mezheptir. Caferi diyoruz. Zeydiye var İkincisi, Zeydiye daha çok Yemen bölgelerinde e, yaygın olan e, itikadi bir mezheptir. E, şey, fıkhi görüşleri bakımından Hanefiliye oldukça da yakın bir e, mezheptir. Aynı şekilde işte İsmailiye mezhebi var. Bunların tabi hepsi Hazreti Ali Efendimizin hilafeti konusunda halifeliğin öncelikle ona ait olduğunu ve bunun bir inanç esası olduğunu Hazreti Ali'nin hilafete tayinle getirildiğini aslında Ondan önceki e, halifelerin e, çok da meşru olmadığı e, kanaatine sahipler. Şia'nın genel e, çerçevesi bu şekildedir. Ama Zeydiye mezhebi bunda biraz farklıdır. Zeydiye mezhebi her ne kadar Hz. Ali Efendimiz'in imamete daha layık olduğunu söylemekle beraber ondan önceki imamların, halifelerin, halifeliğinin de geçerli olduğunu söylüyor. Ben ayrıntılara girmiyorum. Yani demek ki Şia blokunda çok fazla alt fırkalar bulunmakla beraber günümüzde yaygın olanı Caferiye yani İmamiye, Zeydiye ve İsmailiye diyebiliriz. Bir de ibadiye var aslında. Yani yine günümüzde bu biraz biraz da Mutezile'den mutezil eden almış görüşlerinin çoğunluğunu. Ama az sonra söyleyeceğim bir itikadi mezhep var, Haricilik. Bir daha fazla itikadi ve fıkhi görüşlerini bu e, haricilik e, üzerinde temellendirmiş oluyor. Yani Şianın dışında bir de burada hariciliği ve günümüzdeki uzantılı, e, uzantısı olan ibadiliği de zikretmemiz gerekir. Şimdi hariciliğin dışında e, ehl Sünnet'in e, en fazla antitez olarak karşısına e, aldığı ve aslında ehli Sünnet mezheplerinden de çok önce teşekkür etmiş olan bir başka itikadi mezhep daha var. O da Mu'tezile mezhebidir değerli dinleyenlerimiz. E, Mu'tezile mezhebi e, biraz da e, işte İslam'a e, çok farklı milletlerin, kültürlerin e, girmiş gir, e, girmesiyle birlikte e, dini akideleri e, savunmak, e, temellendirmek, yorumlamak için aklı büyük, çok fazla devreye sokan bir itikadi mezheptir. Zamanla özellikle Abbasi döneminde bazı görüşlerini, özellikle Halkul Kur'an yani Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşlerini ve kaderle ilgili görüşlerini çok fazla vurguladığı için ve bu siya, arkasına da siyasete aldığı için büyük... Siyasi olaylara da ne, e, neden olmuştur. Ve ehli sünnetin ortaya çıkmasında mutezilerin bu anlamda çok önemli bir e, rolü vardır. E, böylece itikadi yani inançla ilgili fırkaları kısaca açıklamış olduk. Fıkhi mezheplere e, gelirsek ki bizim ilmahalde belki daha fazla atıfta bulunacağımız ekoller e, fıkhi ekollerdir. Şimdi itikadi anlamda e, çok fazla parçalanmalar, e, ayrışmalar e, makbul değildir e, değerli e, izleyenler. O yüzden de Hazreti Peygamber'in bu 72 hadisi çok önemlidir. Ulema bunu çok önemsemiştir. Ehli Sünnet e, belli prensipleri ortaya koyarken e, bu İslam dininin e, ana damarının bu e, itikadla alakalı prensiplerinden vazgeçmemesini e, ısrarla e, belirtmişlerdir. Ama iş fıkhi alana gelince... Fıkıhta yorumun çok daha çeşitli ve fazla olduğunu görüyoruz. Ve itikadi inançla ilgili e, yorum farklılıklarının aksine fıkhi alanda yani ameli alanda, hayatımızda yani davranışlarımızla ilgili olan alanlarda farklı görüş ayrılıkları e, aynı zamanda tasvip de görmüş, teşvik de görmüş. Çünkü bu e, bize bir rahatlama da sa e, sağlıyor. Bir, e, bir konuda yeni bir meselede, Hatta eski bir meselede de olabilir ama onun yeni bir boyutuyla ilgili olarak çok fazla yorumun bulunması, seçeneğin bulunması rahmet olarak da kabul edilmiştir. Yani ümmetin ihtilafını Hz. Peygamber rahmet olarak ifade etmiş oluyor. Ama bu ihtilaf hangi konulardaki ihtilaftır? Dinimizin ana ekseninde, ana esaslarında, inançla ilgili konularda ve amelle ilgili de temel helallerde, haramlarda... Dinimizin temel esaslarında birlik meydana geldikten sonra bunların ayrıntılarında, yorumlarında farklı görüşlerin bulunması hem bir realitedir. Realite olduğunu daha önce anlattım. Çünkü dini naslarımız farklı anlaşılmalara elverişlidir. Bazı naslarımız apaçıktır, katidir. Hem rivayet şekli bakımından hem de ifade ettiği anlam bakımından. Ama bazıları ise farklı yorumlara elverişlidir. Buna biz ayrıca bölgesel farklılıkları, kültür farklılıklarını, ihtiyaçları, elimizdeki malzemeleri, içtihat yapan kişilerin birikimlerini, ilmi yeterliliklerini, karakterlerini, fıtratlarını bütün bunlara dikkate aldığımızda ...farklı yorumlamaların olmaması mümkün değildir ve bunları bir zenginlik olarak da aynı zamanda görüyoruz. O anlamda farklılıkların olması güzel bir şeydir. Fakat şimdi madem farklılıklarımız çok güzelse bunları belli mezheplere dönüştürüp... ...diğer yorumları devre dışı bırakmak ne derece doğrudur, neden belli mezheplerle sınırlandırılmıştır, bu da bize mezheplerin niçin kurumsallaştığı gibi başka bir soruyu gündeme getirir bizim için. Kısaca onun üzerinde durmaya çalışalım. Yani fıkhi mezhepler neden oluşmuştur? Tarihi olarak ne gibi bir fonksiyon icra etmişlerdir? Ve bunlara uymanın yani fıkıh mezheplerine uymanın e, zorunluluğu, bir bağlayıcılığı var mıdır? Biraz da bunlar üzerinde konuşmaya çalışalım. Şimdi değerli e, izleyenler, Belirttiğim gibi bir defa ihtilaf kaçınılmaz. Eğer ortada metin varsa, yorumlanacak bir şey varsa ya da yeni meseleler çıkmış, farklı yöntemler varsa burada görüş ayrılıkları kaçınılmazdır. Ama şimdi düşünün bir toplum var, bu toplumun bir hukuk sistemi var. Aynı zamanda bireysel olarak bu dinimizi yaşamamız gerekiyor. Şimdi aynı konuda çok fazla görüşün olması evet bir zenginliktir bir rahmettir ama aynı zamanda da e, hem toplumsal hayatımızda toplumun hukuk sisteminde hukukun istikrar ve güvenliğinde bu ciddi bir tehdit oluşturur. Hem de bizim bireysel hayatımızda. Yani her defasında her namaz kılacağız, oruç tutacağız, işte helallerle haramlarla diğer beşeri ve insani ilişkilerimizle ilgili olarak her defasında onlarca görüş arasından bir tanesini yapmaya çalışmak aynı zamanda fıkıh İslam toplumlarının hukuk sistemini oluşturuyordu. Diyelim ki bir mahallede e, hukukun şu e, görüşünü alıyoruz. Bir başka mahallede şu görüşü alıyoruz. Şu bölgede şu co coğrafyada ceza hukukunda bunu uyguluyor. Bir başkasında onu uyguluyor. Bu e, çok büyük bir ka e, kaosa e, yol açabilir. Karmaşaya yol açabilir. Hukuk sisteminin e, istikrarını ortadan kaldırabilir. İşte o dönemlerde günümüzde olduğu gibi e, kurucu bir mecliste, merkezi bir mecliste, yasama organı e, kabul edilen bir mecliste Hukuk, hukuki konular üretilmediği için de işte mezhepler hem toplumsal hayatı düzenlemek yani hukuk sistemini belli bir istikrara, belli bir nizama kavuşturmak hem de bireysel hayatımızı birçok görüş arasında kaostan, karmaşadan kurtarmak ve daha huzurlu hem kişisel dini hayatımızı daha huzurlu, daha istikrarlı, daha sistematik bir şekilde yaşamak hem de Toplum hayatını belli görüşler etrafında e, kurumsallaştırmak bir tür kanun gibi e, kabul etmek e, için işte mezhepler teşekkür etmiştir. Mezhepler oluşunca e, hanefi mezhebi bir, bir bölgede ya da bir devlet sadece hanefi mezhebinin görüşlerini almış görüşlerini almış diğer görüşlerini hukuk sistemine dahil etmemiştir. Böylece mezhep içerisinde de mezhebin kendi mekanizmalarıyla kendi iştihat yöntemleriyle mezhep içerisindeki birden fazla görüşleri teke indirdiği için, racih görüş yani tercih edilen görüş haline getirdiği için, müftabih yani fetva verilen görüş budur denildiği için, sanki bu mezhep görüşü kanun gibi, kanunlaştırma gibi fonksiyon icra etmiştir. Böylece hem sosyal ve toplumsal hayatımızı böyle bir hukuk anarşisinden kurtarmış, hem de bireysel hayatımızı pek çok görüş arasında gidip gelmekten, tereddütlerden Karmaşadan, keyfiliklerden kurtarmıştır. İşte mezheplerin tarihimizde en önemli fonksiyonu hem bireysel hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda istikrarı, güveni ve huzuru sağlamış olmasıdır. Peki mecbur muyuz? Yani bir belli bir fıkıh mezhebine girmek her bir Müslüman için zorunlu mudur? Şimdi bu anlattıklarımdan da aslında anlaşılır ki, Dini açıdan, felsefi açıdan herhangi bir fıkıh mezhebine bağlanmayı gerekli kılan ne bir nas, ne bir ayet, ne bir hadis, ne de bir ilke vardır, hüküm vardır. Yani biz belli bir mezhebe, yani şu illaki hanefi mezhebinden olmakla yahut da şafi mezhebinden olmakla, maliki mezhebinden olmakla e, e, yükümlü değiliz. Yani dini açıdan bu böyle ama pratik açıdan bu bir zorunluluktur. Neden zorunluluktur? Şimdi bizim esasen dini hükümlerle, ahkamla hem inançla ilgili hem de amelle ilgili hem de ahlakla ilgili dini yükümlülüklerle, hükümlerle bireysel olarak muhatabız. Bakın mükellef diyoruz. Bir sonraki belki bölümümüzde e, mükellefin e, hükümleri üzerine duracağız. Efali mükellefin üzerinde duracağız. Çünkü dinimiz bizden bireysel olarak tek tek inanmamızı, ee, tek tek namaz kılmamızı, tek tek oruç tutmamızı, helallere, haramlara riayet etmemizi, evlenirken, alım-satım yaparken, diğer beşeri sosyal ilişkilerde bulunurken, e, dinin e, ilkelerine, kurallarına riayet etmemizi bekliyor. E, eğer biz kendi ilmi yeterliliğimiz buna imkan veriyor da, Kur'an'dan, sünnetten, gelenekten bize kadar intikal etmiş olan, e, fıkhi ve ilmi birikimden kendi dini hayatımızı düzenleyebileceğimiz, kendimizin uyacağı, kendimizin benimseyeceği hükümleri, görüşleri, bilgileri kendimiz çıkarabiliyorsak herhangi bir mezheple bağlı olmamıza gerek yok. Ama bunu e, ne e, herkesin yapma imkanı vardır ne de buna gerek vardır. Neden buna gerek yok? Evet biz e, dini yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için öncelikle bu yükümlülüklerinin ne olduğunu Allah ve Resulünün e, bizim davranışlarımızla ilgili hangi emir ve yasaklarının bulunduğunu öğrenmemiz gerekir. Ama bunu e, mutlaka kendimiz öğrenmemiz gerekir diye bir durum söz konusu değildir. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı teklifi mala yutak diye bizim klasik geleneğimizde ifade edilen takat üstü bir sorumluluk söz konusu olurdu. Ne demek? Yani herkes bu hükümleri kendisi çıkaracak olsaydı, herkesin müştehit olması, herkesin fakir olması gerekir ki buna e, e, ne insanların akli melekeleri yeterli olur ne de e, birçok e, hayatın e, meşguliyetleri, e, meslekleri, işleri olduğu için e, buna yapmaya imkan e, bulunabilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de e, buyuruluyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ in كُنْتُمْ نَا eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorun. Yani demek ki bize çok büyük bir açılım, çok bir imkan sunuyor. Evet biz dinimizi kendimiz, öğrene kendimiz öğrenebiliyorsak, öğrenebiliyoruz. Ama öğrenemiyorsak, yani bütün hükümleri kendiniz çıkaramıyorsak o durumda bilenlerden Sorup öğrenmemiz gerekir. Peki bilenlerden demek yani alimlerden, müştehitlerden. Peki her bir konuda tek tek bir alime gidip sorarak bu işleri öğrenebilir miyiz? Öğrenebiliriz. Ama bu pratik midir? Yani işte namaz kılacağız bir birisinden hemen sormamız lazım. İşte organ nakliyle ilgili bir mesele çıktı hemen gidip birisine sormamız lazım. İşte evlenme, boşanmayla alakalı bir mesele ortaya çıktı hemen birisine sormamız lazım. İşte mezhepler bu bir alime... Sora, e, sorma imkanını kurumsallaştıran ve bu konudaki görüşleri e, yani çok külli olarak dinimizin hemen hemen her alanındaki meseleleri ele alan bize hazır olarak sunan belli bir metod, metot, metotla da sistematik olarak kendi iç bütünlüğünü de sağlayan kurumsal yapılar olduğu için aslında çok güvenli yoldur bunlar. Yani her şeyi tek tek birisine sorma yerine mezhebin zaten kendi içerisinde çok güvenli, çok e, muteber, kabul edilen alimler tarafından bunlar temsil edildiği için, oralarda çok önemli eserler e, ortaya konulduğu için ve her mezhep de günümüze intikal eden her mezhep de kendisini e, yenilediği için, yeni meselelere göre kendi görüşlerini e, tabir caizse yani update ettiği için güncellediği için o konuda bize oldukça güvenli bir yol sunuyor. İşte o yüzden diyorum belli bir mezhebe bağlanmak belki dini açıdan mecburi değildir ama pratik açıdan kaçınılmazdır. Ee, peki e, biz bir, e, bir mezhepte bir mezhebi benimsemişsek ondan başka bir mezhebe intikal edemez miyiz? Ya da başka bir mezhepten görüş alamaz mıyız? Yani mezheplerin din olmadığını gördük. Mümkün mertebe mezhepler kendi içinde sistematik, tutarlı belli metodolojileri olan, metotları olan kurumsal yapıları olduğu için onların dışına çıkmamak gerekir. Çünkü onların dışına rastgele keyfi olarak çıkıp da başka mezheplerden, başka görüşlerden görüş aldığınız zaman e, onun metotlarıyla öbürünün metotları birbirlerine uymayabilir. Hatta birbirleriyle taban tabana zıt da olabilir. Dolayısıyla biz bu çelişkilerin, e, nerelerden ortaya çıkabileceğini araştırıp ortaya koyabilecek durumda değilsek o zaman belli bir mezhebin görüşleriyle amel etmek bizim için de huzurlu ve güvenli bir yoldur. Mümkün mertebe mezhep görüşlerinden ayrılmamak gerekir. Ama mezhepler dediğim gibi din olmadığı için e, zaruret durumlarında, ihtiyaç durumlarında ya da günümüzde olduğu gibi klasik mezheplerin ele almadığı çok yeni meseleler vardır klasik mezhepler döneminde ortaya çıkmayan yeni yeni meseleler vardır. İşte bu meselelerde kendi intisap ettiğimiz mezhebin dışında başka mezheplerden görüş alabileceğimiz gibi hiçbir mezhebe mensup olmayan günümüz ulemasından yahut da klasik dönemdeki bir alimin görüşlerinden de istifade edebiliriz. Biz buna aynı zamanda yani eğer tek bir meselede bunları bir araya getiriyorsak, klasik dönemde bunlara telfik adı verilmiştir. Telfik'in belli sınırlarla, belli kayıtlarla caiz olduğuna da hükmetmişlerdi. Yani zorunluluk hallerinde başka mezheplerden görüş alınabilir. Ama burada esas önemli olan mesele şudur, bunu keyfi olarak kullanmamak gerekir. Sadece böyle kolaylaştırmak. Kolay olanların peşinde koşmak için bunu yapmamalıyız. Buna bir ihtiyaç olması lazım. İbadet konularında özellikle ihtiyata riayet etmiş olmamız gerekir. Ve kişisel dindarlığımızla bu konularda kendi denetimimizin de kendimizin yapması gerekir. Tabii günümüzde mezheplerin yerini alan başka yapılar da ortaya çıktı. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Hani mezheplerin tekrar söylüyorum. Din olmadığını, bunun dinin bir yorumu olduğunu ama kurumsallaşmış, ekolleşmiş yorumlar olduğunu gerektiği zamanda başka mezheplerden de görüş alınabileceğini kabul ettikten sonra... Günümüzde mezheplerin yerine geçen başka kurumsal yapıların olduğundan da bahsedelim. Evet günümüzde pek çok yeni meseleler ortaya çıkıyor. Ve bunlar için hem kendimiz araştırma yapmamız hem de başka alimlerin görüşlerinden istifade etmemiz gerekiyor. Ama günümüzde tek tek kişiler, alimler her bir meseleyi tek başına halledebilecek durumda olmadıkları için iktisatla alakalı, tıpla ilgili, sosyal hayatla ilgili Pek çok yeni meseleler ortaya çıktığı için bir tür uzmanlıklar e, oluşmuştur ve kolektif iştihatlar e, meydana gelmiştir. Yani bir tek kişiden oluşmuyor, on kişilik, yirmi kişilik heyetler halinde uzmanlar heyeti tarafından iştihatlar e, veriliyor. İşte mesela Din İşleri Yüksek Kurulu e, bu anlamda ve bunun gibi fıkıh akademileri vardır dünyada. Bunların vermiş olduğu fetvalar çok daha güvenli yollardır. Çünkü yani bir tür mezheplerin yerine geçen e, mezheplerin yapmış olduğu fonksiyonları icra eden e, kurumlardır. Bunlar, Bunların görüşleri de bizim için güvenli e, bir yol olarak kabul edilebilir. Evet yani mezhebe bağlanmanın hükmünü de bu şekilde anlattıktan sonra fıkıh mezheplerinden e, e, sünni e, dünyada e, öne çıkan mezhepleri de tekrar kısaca hatırlayalım. Ondan sonra bu bölümümüzde tamamlamış oluruz. Evet yani bu ehli, ehli eser, ehli rey ayrışmasının olduğundan bahsetmiştik ve bunlardan daha sonra mezhep imamlarının yaşadığı müştehit imamlar döneminde isimleriyle somutlaşan mezheplerin meydana geldiğini söylemiştik. İlk kurumsallaşan, oluşan mezhep İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah'ın kurucusu olduğu Hanefi mezhebi olmuştur. Tabii Ebu Hanife Hicri 150 yılında vefat ediyor. E, çok büyük bir alimdir. İlk defa fıkhi meseleleri ortaya koyan, bunları meselelerini, e, problemlerini ortaya koyan, kavramlarını ortaya koyan, fıkıh ilmini bir anlamda oluşturan bir kişidir. O yüzden de yani bütün mezheplerden e, hem tarihsel sıra olarak önceliği vardır hem de ilk bu konuları ortaya koyduğu için de ayrı bir yeri vardır. Onun işte öğrencilerinin daha sonra onu benimseyen talebeler, müntesipler, bu alanda yazılmış olan eserler, işte vakıflar, medreseler falan bütün bu külli yapı bir mezhep haline gelmiş oluyor. Bunun yanında ikinci oluşan fıkıh mezhebimiz Malik bin Enes tarafından ortaya konulan görüşler etrafında şekillenen Maliki mezhebidir. Kendisi Hicaz merkezidir. Medine'de doğup büyümüş, yaşamıştır. Onun talebeleri de Maliki mezhebini kurumsal hale, ekol haline getirmişlerdir. Üçüncü mezhebimiz de yine İmam Malik'in talebesi ve aynı zamanda da Hanefilerden İmam Muhammed'in talebesi. Muhammed İdris Eşşafi'yi e e e ona da biz Şafii mezhebi adını veriyoruz. E bir başka mezhebimiz de belki kronolojik sırayla e Hicri 241 yılında vefat etmiş olan e, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında şekillenen Hanbeli mezebidir. Ahmet bin Hanbel daha çok hadisçiliğiyle ön plana çıkmıştır ama onun fıkıhla ilgili görüşleri de olduğu için daha sonra öğrenciler bunları kurumsallaştırarak e, Hanbeli mezhebini meydana getirmişlerdir. Günümüzde en fazla yine e, Haneti mezhebinin e, çoğunlukta olduğunu görüyoruz. İşte Anadolu'da, Balkanlar'da, e, işte, işte Orta Asya'da Pakistan, Afganistan gibi yerlerde. Ondan sonra Şafii mezhebinin yaygın olduğunu görüyoruz. Hem Anadolu'da var hem Suriye'de, Mısır'da, işte Endonezya'da dünyanın her tarafında Şafii mezhebine mensup insanlarımız, Müslümanlar vardır. Malikilik de yine günümüzde büyük ölçüde Kuzey Afrika'da yaygın olmak üzere dünyanın her tarafında, e, az çok e, müntesibi bulunan bir mezheptir. Hanbeliliğin en yaygın olduğu e, yer körfezdir. Ağırlıklı olarak da Suudi Arabistan'da şu anda e, Vahabilerin çoğunluğu aslında e, Hanbeli mezhebine mensupturlar. Onun belki biraz daha farklı bir yorumunu e, temsil ederler. Böylece e, mezheplerle ilgili bu kısa bilgileri tamamlamış e, oluyoruz. E, bir sonraki e, ilmahal e, programımızda Yine beraber olmak dileğiyle hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.